Yine tevessül, teberrük, istigase konularını ve Ali Hoşafçı hocaya Ali Hoşafçı'nın Orhan Kurugüllü hocanın verdiği reddiyeleri inşallah burada kardeşlerimizle paylaşıyorduk. Şimdiki başlığımızda ise İmam bu Hanife ve öğrencilerinin zat ile tevessüle dair görüşlerini paylaşacağız. Ancak ondan önce molada Allahü alem Musa abi de bir şey söyledi. Direkt zattan istemez. istemek tabii ki bu şirktir. Yani ya falan ya filan diye Allah'tan isteyeceğine yani Allah'a istigasede bulunacağına başka birisine istigasede bulunmak elbette şirktir. Ancak bizim o bidat olarak gördüğümüz, demin dediğimiz ehli sünnetin bidat olarak gördüğü Allah'tan isteyip zatı e, vesile kılma meselesiydi. Ya Rabbi yani falanın yüzü hürmetine işte beni affet veya bana ver demesi meselesiydi. Bunlara yeri geldiğin, geldikçe bunlara cevap verileceği için inşallah e, özellikle zaten bu kavramları iş, işliyoruz. İstigase, tevessül ve teberrük konularını işliyoruz. İnşallah yeri geldikçe bunların üzerinde durulacak. İmam-ı Hanife ve öğrencilerinin zat ile tevessüle dair görüşlerinin ne olduğuna bakacağız dedik. Haskefi Şöyle diyor Durrul Muhtar'da Tatarhaniye'de Müntekaya azven Ebu Yusuf'un Yani Ebu Yusuf İmam Ebu Hanife'nin talebelerindendir Allah ona rahmet etsin İmam Ebu Hanife'den yaptığı nakilde Ebu Hanife'nin Şöyle dediği aktarılmaktadır Hiç kimsenin Allah'a Ondan başka bir şeyle Dua etmesi yakışık almaz Ne diyormuş İmam Ebu Yusuf rahimehullah İmam Ebu Hanife rahimehullah'tan naklediyor ondan rivayet ediyor diyor ki İmam Ebu Hanife şöyle derdi Hiç kimsenin Allah'a ondan başka bir şeyle dua etmesi yakışık almaz. İzin verilen ve emredilen dua şekli Allah'ın şu buyruğunda ifade edilendir. En güzel isimler Allah'ındır. Ona bu isimlerle dua edin. Yani İmam Ebu Halife diyor ki Allah'a diyor ondan başka bir şeyle dua etmek yakışık almaz diyor. Allah diyor bize bir şekliyle kendisine dua etmemizi emretti. O da aynen şu ayette ifade edildiği gibi En güzel isimler Allah'ındır. Ona bu isimlerle dua edin. Yine aynı kitapta Durul Muhtar'da Haskefi diyor ki Ebu Hanife Resulün hakkı için veya Enbiyanın ve Evliyanın ya da Kabe'nin hakkı için demeyi mekruh görmüştür. Kim? İmam Ebu Hanife rahim Allah Resulün hakkı için veya Enbiyanın veya Evliyanın ya da Kabe'nin hakkı için demeyi mekruh görmüştür. Zira Yaratılmış olanların yaratıcı üzerinde bir hakkı yoktur. Yani Allah Subhanahu ve Taala'nın üzerinde yaratılmış olan hiçbir şeyin hakkı yoktur. Bunu kim söylüyor? İmam Ebu Hanife. Bunlar Haskiye'nin durur Muhtar'ında geçiyor sayfa 662'de Bilindiği üzere mezhepte mekruh denildiği zaman Muhammed ve Vesselam'a göre haram, Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a göre harama yakın olan kastedilmektedir. Bilindiği üzere mezhepte mekruh denildiği zaman Muhammed ve Vesselam'a göre haram, Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a göre harama yakın olan kast edilmektedir. İhtiyar sahibi mekruh Muhammed Aleyhisselat ve Selam'e göre, pardon özür diliyorum, pardon ben Aleyhisselat ve Selam diyor ama burada Allah mezhepteki Muhammed'i Muhammed'i kast ediyor. Bilindiği üzere mezhepte mekruh denildiği zaman Muhammed'e göre haram, Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a göre harama yakın olan kast edilmektedir. İhtiyar sahibi, mekruh, Muhammed'e göre haram, ikisine yani Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a göre harama daha yakın olan şey anlamındadır. Bu da Abdullah el Musulide geçiyor, ihtiyar 4. cilt sayfa 153'te. Derken aynı kerahiyet kitabındaki her mekruh, Muhammed'e göre haram, Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a göre harama daha yakın, manasındadır, demektedir. Yani haram ve harama harama yakın manası anlaşılmaktadır mekruh ifadesinden. Dolayısıyla duada Resul'ün hakkı için veya enbiya'nın ve evliyanın hakkı için demek İmam-ı Muhammed'e göre haram, İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf'a göre Harama daha yakın bir şeydir. İmam Muhammed'e göre haramdır. İmam Ebu e, Hanife ile İmam Ebu Yusuf'a göre ise harama daha yakın bir şeydir. Hanefi mezhebinin hemen hemen bütün Fır'u kitaplarında, kitaplarında bu söylediğimiz birbirine yakın ibarelerle açıkça ifade edilmektedir. Abdullah el-Musuli ihtiyarda şöyle demektedir. Allah'a kendisinden başka bir şeyle dua etmek mekruhtur. Falanca ile istiyorum veya meleklerinle ve enbiyalarınla istiyorum denmez. Yine Abdullah el-Musuli ihtiyarda geçiyor 4. cilt 164. sayfada. Hidayede geçen duada filancanın hakkı için veya nebilerin ve rasullerin hakkı için demek mekruhtur. Zira mahlukun halık üzerinde bir hakkı yoktur. İbaresini Kabe ve Meşaril Haram hakkı için gibi yaratılmışların yaratan üzerinde bir hakkı olduğu izlenimi veren ibareler de aynen bunun gibidir. İnsanların yapa geldiği şey böyle olsa da durum değişmez. Sözleriyle açıklayan aynı başka bir yerde şöyle demektedir. Duada filancanın hakkı için veya nebilerinin ve velilerinin hakkı için ya da tabenin ve meşaril haramın hakkı için demek haramdır diyor. Ayni Minhatus Suluk Fi Şer'i Tuhfetul Muluk isimli kitabında Fahrettin Zeyla'i Molla Hüsef ve Damat Efendi gibi bunların tabi dipnotları hangi kitabın neresinde bunları söyledikleri kayıtlı aynı ibarelerle şöyle demektedirler duada filancanın hakkı için ve aynı şekilde peygamberlerinin velilerinin ve rasullerinin hakkı için ya da Kabe'nin ve Meşaril Haram'ın hakkı için demek mekruhtur. Zira mahlukun Allah üzerinde bir hakkı yoktur. Üzerine bir gereklilik olmaksızın kullarından dilediğine rahmetini ihsan eder. Başta zikrettiğimiz Haskefi'nin sözünü şerh eden İbni Abidin bu mekruhluğun hakkı için sözüne vaciplik yani mecburiyet manası yüklendiği zaman olacağı hürmet ve hatır manasında olunca mekruh kapsamına girmeyeceği türden itirazların İtirazları naklettikten sonra şöyle demektedir. Ben derim ki bu söylenenlerin tamamı bu lafızdan akla ilk gelen zahiri anlama muhalif ihtimallerdir. Lafzın caiz olmayan bir manayı vehmettiriyor olması dahi onu yasaklamak için yeterlidir. Allahu alem imamlarımız bu yasaklamayı bundan dolayı mutlak olarak söylemişlerdir. Bahsi gecen itirazın sahiplerinden birisi de hoşafçıdır. Yani hoşafçı o bölüme itiraz etmektedir. Gerçekten bunlara baktığınız zaman bunlar Hanefi de değiller. Yani yani böyle istedikleri gibi mesela Hanefiyiz diyorlar, bakıyorsunuz ki e, Hanefi mezhebinin ve İmam Ebu Hanife'nin akidesi böyle değil. Kendi imamlarına burada bile muhalefet ediyorlar yani birçok konuda olduğu gibi ayrıca İbni Abidin Ebu Hanife'nin Allah'tan ondan başkasıyla istenmez sözlerini yani zatı sıfatları ve isimlerinden başkasıyla diye izah etmektedir yani İmam Ebu Hanife'nin sözünü naklettik dedik ki İmam Ebu Hanife diyor ki Allah'tan ondan başkasıyla istenmez. Yani ne demektir? Allah'tan ondan başkasıyla istenmek ne demek? Yani oradan kasıt diyor İbn Abidin, yani Allah'ın zatından isteyeceksin, onun sıfatları ve isimleriyle isteyeceksin. Bundan başkasıyla Allah'tan istemek caiz değildir, doğru değildir demektedir diyor İmam Ebu Hanife rahimehullah. Hasılı, duada falancanın veya filancanın hakkı için istemenin bu filanca ve falanca nebiler ve veliler dahi olsa mekruh yani haram veya harama yakın olduğu böyle dua edilmemesi gerektiği, bunun da Ebu Hanife ve öğrencilerinin görüşü olduğu Hanefi mezhebinin hemen hemen muteber bütün furuh kitaplarında ifade edilmektedir. Az önce ifade ettiğimiz gibi. Yani... İmam Ebu Hanife'nin ve onun öğrencilerinin gerek İmam Muhammed'in gerek İmam Ebu Yusuf'un ve İmam Ebu Hanife'nin bizzat kendisinin ve o mezhebin muteber ilim ehlinin inancı bu konuda budur. Bütün furu kitaplarında da bu görülmektedir. Hoşafçının Ebu Yusuf'a iftirası. Bakınız demin yukarıda okuduk İmam, e, İmam Ebu Yusuf'un bu konuyla ilgili inancını ve bunun mekruh olduğunu, mekruhtan da kastın harama yakın olduğunu söylediğini ifade ettik. Şu an Hoşafçı'nın Ebu Yusuf'a iftirasına bakalım. Hoşafçı sayfa 97'de diyor ki falan kişinin enbiyanın veya Kabe hakkı için denilerek yapılan duayı Ebu Yusuf caiz görmüştür. Allah-u Şöyle diyor, tekrar edelim Sayfa 97'de diyormuş ki Bu kitabında bu hoşafçı Falan kişinin Enbiyanın veya Kabe hakkı için denilerek Yapılan duayı Ebu Yusuf Caiz görmüştür Bu sözün arkasına koyduğu 169 rakamı ile Bizi aynı no'lu dipnota havale eden Hoşafçı orada kaynak olarak Reşit Rıza'nın Menai yani böyle doğrusu böyle doğrusu Menar'ın 6. cildinin 372 ve 373 sayfalarını göstermektedir. Kendisi yani Reşit <gülüyor> Reşit Rıza'nın El Menar isimli biliyorsunuz bir tefsiri var ancak maalesef şiddet yine bu Hoşafçı Orada bir dipnot göstermiş. Burada da demiş ki Menai, yani Menai'den kasıt Reşit Rıza'nın tefsiridir. Ee, orada doğrusunu bile yazamamış. 6. cildinin 372 ve 373 sayfalarını göstermektedir dipnotunda. Hangi Neye dipnot olarak gösteriyor bunu? Kaynak gösteriyor. Reşit Rıza'nın El-Menar tefsirini gösteriyor. Ve orada sözde Ebu Yusuf'un falan yani bir kişiyi, Enbiya'nın veya Kabe'nin hakkı için diyerek yapacağı duayı sözde İmam Ebu Yusuf caiz görmüştür diye delil göstermiştir. Hanefi mezhebine mensup olduğunu zannettiğimiz hoşafçının mezhep imamlarından birinin görüşünü mezhebin muteber kitapları yerine Reşit Rıza'nın Rıza tefsirinden nakletmesi sebebi anlaşılmaz bir tutum değildir. Gerçekten Gerçekten ee, bu ifadeleri okurken Allah ekber, yani Allah'a sığınıyoruz. Biz durumumuzdan ötürü Allah'a hamd diyoruz. Ancak hoşapçının dur durumunda olmak istemezdi. Gerçekten yeni bu kadar açık bir şekilde e, hataları, kusurları veya Efendim hakkı çarpıtma gayretinin e, bu şekilde görüldüğü e, kuvvetli bir çalışma var önümüzde. Yani e, Hanefilerin bu kadar muhteber kitapları varken. Ee, gerek müteahhirin, gerek mütekaddimin alimleri varken onların kendi Furu kitaplarından değil, Reşit Rıza'nın El Menar isimli tefsir kitabını delil olarak gösterilmesi diyor. Sebebi anlaşılmaz bir tutum değildir. Aslında sebebi anlaşılmaz bir şeydir. Ancak yani diyor biz bunu anlamakta zorluk çekmiyoruz. Çünkü o da bilmektedir ki mezhebin muteber kitaplarında yazan, mezhebin imamlarından Ebu Yusuf'un onun iddia ettiğinin tam aksi bir görüşe sahip olduğudur. Yani diyor ki biz bunun sebebini anlamakta zorluk çekmiyoruz. Çünkü mezhebin muteber kitaplarına müracaat etse hoşafçı, o mezhebin kitaplarında İmam Ebu Yusuf'un bunu böyle söylemediğini, aksine bunu reddettiğini, bunu mekruh gördüğünü, haram ve harama yakın gördüğünü görecektir. Dolayısıyla başka kaynaklara, başka yollara ee, kaçmış ve oradan delil aramak durumunda olmuştur peki Reşit Rıza gerçekten de Ebu Yusuf'tan böyle bir nakil yapmakta mıdır yani madem Reşit Rıza'nın 6. cildini 372 ve 373 sayfalarını madem gösterdin sen doğru bir adres bize göstermedin ancak madem öyle o zaman bakalım gerçekten Reşit Rıza Ebu Yusuf'tan böyle bir nakil yapmış mıdır o şafçının okuyucu nasıl olsa dönüp bakmaz zannederek, dikkat ediniz, o şafçının okuyucu nasıl olsa dönüp bakmaz zannederek yaptığı nafile biz dönüp bastık. Ne <gülüyor> demiş hoca, yani diyor ki, e, oraya bir numara koymuş ve e, bir tefsir ismi vermiş ve bu Elmenar tefsiri, Reşit Rıza'nın. Sayfa numarasını belirtmiş, cilt numara, numarasını belirtmiş, okuyucu nasıl olsa dönüp bakmaz zannetmiş. Ancak yaptığı nakile biz dönüp baktık diyor Orhan Kurugöllü Hoca. Aslında zaten onun kitabının adı belli yani e, Selefiler ve Mutasavvuflar diye bir kitabı var bunun. Yani Tevessül Teberrük ve e, efendim te, e, istigase konularıydı bu. Ancak bence selefilerle, selefilerle e, tasavvufları karşı karşıya getiren bu hoşafçı bence biraz daha akıllı davranması gerekiyordu. Çünkü muhatapları selefiler, muhatapları selefiler ne demek arkadaşlar? Yani bunlar delil bağlısı kimselerdir. Bunlar hüccetle amel edenlerdir. Bunlar delilsiz söz söylemeyen kimselerdir manasında... Bunlar delile bağlananlardır. Bunu çok iyi bilmesi gerekiyordu. Sen kitabının üzerine Selefiler ve tasavvufçular diye bir başlık atıyorsun. Ondan sonra Selefilerin bu konuda gayret e, göstereceklerini göz ardı ediyorsun. Gerçekten bu büyük bir gaflettir. Diyor ki Reşit Rıza'nın gerçekten eee böyle bir nakil yapıp yapmadığını diyor. Nasıl olsa okuyucu dönüp bakmaz diye düşündüğü şeyi biz yaptık ve nakile dönüp baktık. Onun verdiği cilt ve sayfa numarasında Reşit Rıza'nın Ebu Yusuf'tan yaptığın haklin hoşafçının söylediğinin tam aksi istikamette olduğunu görünce de çok şaşırmadık. Yine şaşırmadık diyor. Çünkü diyor onun söylediği yerde aynı demek ki Fatih'a meselesini unutmayınız arkadaşlar İbn Abbas'tan. Buhari'de nakledilen İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadis vardı. Neydi o hadis? Hani diyor ya İbn Abbas cenaze namazı kıldı ve bundan Fatiha okudu ve dedi ki sünnet olan budur. <gülüyor> o da dedi ki hemen bunu tevil etti ve dedi ki ee, sahabe dedi cenaze namazı kılar ve Kur'an okurlardı diye böyle bir şey yaptı. Burada da bir cilt numarası ve sayfa numarası vermiş ancak oraya Oraya kardeşler dönüp bakınca bu ayeti, şey pardon, e, bu sayfa numarasını bu tefsirin, bu cildindeki bu sayfa numarasını açıp görünce de onun söylediğinin tam aksi istikamette olduğunu görünce yine şaşırmadık diyor. Ayrıca onun Reşit Rıza'nın aktardığı sözün kendi sözü olmadığını, İmri Teimiyen'in Tevessül kitabındaki sözünü aktardığını fark edemeyecek kadar gafil ve cahil olması da bizi çok şaşırtmadı diyor. Gösterdiği kaynakta Reşit Rıza'nın İbni Teymiyeden aktardığı sözler tamı tamına şöyledir. Evet, bizi arkadaşlar biz nereden geldik bu Menar tefsirine? Menar tefsirine biz şuradan geldik. Dedi ki İmam Ebu Yusuf yani İmam Ebu Hanife'nin en büyük talebelerinden birisi İmam Ebu Yusuf Peygamberler Vekabe adına veya hürmetine e, Allah'tan inmesini caiz görürdü dedi ve bunda da e, Menar tefsirini, Reşit Rıza'nın Menar tefsirini gösterdi. Oraya dönülüp bakıldığında orada şu görülüyor ki, şu an biz de oraya geldik, oraya bakıyoruz, onun söylediğinin tam aksine, hatta aslında Reşit Rıza İbn-i Tehmiye'nin Tevessül isimli kitabından nakil yaparak orada aktarmış ve o sözler, Tamı tamına şöyledir. Ebu Hanife ve öğrencilerinin caiz olmadığını söyledikleri, yaratılmış birisiyle istenmez ve kimse Enbiya'nın hakkı için senden istiyorum diyemez. Diyemez. Sözleriyle yasakladıkları tevessül budur. Dikkat ediniz. İmam Ebu Yusuf'un caiz gördüğü bu tevessül şeklini yani falanca Kabe'nin hürmetine veyahut falan peygamberlerin hürmetine caiz görüyor dediği ve delil olarak gösterdiği yerde aksine Menar tefsinde Reşit Rıza i̇bn Teymiye'nin tevessül isim kitabından nakilde bulunmuş aynen o sayfada şöyle geçmekte Ebu Hanife ve öğrencilerinin yani öğrencilerinden kasıt İmam Muhammed ve Ebu Yusuf ve diğerleri caiz olmadıkları Olmadığını söyledikleri, yani İmam Ebu Hanife ile onun talebeleri şöyle bir tevesül caiz değildir derler. Nedir o? Yaratılmış birisiyle istenmez ve kimse enbiyanın hakkı için senden istiyorum diyemez. Sözleriyle yasadık, yasakladıkları tevesül budur. Yani burada aksine, aksine bu hoşafçının e, aleyhine bir delil var. Ebu Hasan el-Kuduri fıkha dair yazdığı Kerhinin Şerhi isimli büyük kitabının Kerahiyet babında şöyle demektedir. Ebu Hanife'nin öğrencilerinden birden çok kişi bunu zikretmişlerdir. Bişr İbni Velid der ki bize Ebu Yusuf anlattı dedi ki, dikkat ediniz bize Ebu Yusuf anlattı dedi ki Ebu Hanife dedi ki hiç kimse için Allah'a ondan başka bir şeyle dua etmek yakışık almaz. Ben arşının me'akidul e, me izzi ile veya yaratılmışların hakkı için demeyi mekruh görüyorum. Ebu Yusuf'un sözü de böyledir. Ebu Yusuf der ki arşının veya Mekayidul Izzi zaten Allah'ın kendisidir. Ben bunu mekruh görmüyorum diyor. Yani e, Ebu Yusuf, Rahimallah şu cümleyi Arşının Mekayidul ve Mekayidul Izzi zaten Allah Allah'ın kendisidir. Yani ben Allah Azza ve Celle'nin kendisinden istenmesini mekruh görmüyorum. Ebu Yusuf'un dediği budur diyor. Bunu kim söylüyor? Bişr İbni Velid bunu söylüyor ve diyor ki Ebu Yusuf bize böyle anlattı. Ebu Hanife'nin görüşünü nakletti ve arkasından da Allah Azze ve Celle'den sadece istenebileceğini ifade etti. Filancanın hakkı için veya Enbiya'nın hakkı için ya da beytul Haram'ın Kabe'nin hakkı için demeyi mekruh görüyorum diyor. Devamınız sözünün devamında. Dikkat ediniz Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'nin yani arşının me e, arşının meakidul e, lafzı yani ben okumakta zorlanıyorum çünkü Türkçe lafızlarla yazılmış bunlar. Yan yana getirilmesi zor olan ifadeler. E ve A harfleri gibi. E, burada yani arşın sahibi manasında. Burada kastedilen Allah'tır. Ben bunu ben bunu uygun görürüm, bunu mekruh görmüyorum. Ancak diyor filancanın hakkı için veya enbiyanın hakkı için ya da Beytül haramın Kabe'nin hakkı için neyi mekruh görüyorum. İfade aynen bu. Reşit Rıza'da geçiyor. Tefsirul Menar 6. cilt 372 ve 373 sayfala, sayfalarda geçiyor. İbn-i Teymiye'nin Kaidatul Celilesi'nde 128 ve 129'da geçmekte. Dikkat ediniz. Özellikle ifade ediyoruz ne demişti Hoşafçı demişti ki İmam Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf Kabe'nin ve Enbiya'nın hakkı için demeyi caiz görür demişti. Bizzat kendisi diyor ki filancanın hakkı için veya Enbiya'nın hakkı için ya da Kabe'nin hakkı için demeyi mekruh görüyorum demiştir ve mekruhtan da kasıt harama yakın veya haram görüyorum manasındadır. Yani hoşafçı diyor ki, Reşit Rıza'nın Menar tefsirinin 6. cildinin 372 ve 373 sayfalarında denildiğine göre, Falan kişinin, Enbiya'nın veya Kabe'nin hakkı için denilerek yapılan duayı Ebu Yusuf caiz görmüştür. Oysa onun kaynak gösterdiği aynı kitabın, aynı cildinin, aynı sayfalarında deniliyor ki, Ebu Yusuf dedi ki, filancanın hakkı için veya enbiyanın hakkı için ya da beytül haramın hakkı için demeyi mekruh görüyorum mekruh da ona göre harama yakın anlamındadır ayrıca filancanın hakkı için enbiya ve evliyanın hakkı için diyerek dua etmeyi Ebu Hanife'nin mekruh yani harama yakın gördüğü gibi iki öğrencisinden Muhammed'in de mekruh yani haram Ebu Yusuf'un da mekruh yani harama yakın gördüğünü hanefi olan ve olmayan başka kaynaklar da ifade etmektedir. Yani İmam Muhammed'e göre e, İmam Muhammed'e göre haram, haram e, mekruh haramdır. Ebu Hanife ile Ebu Yusuf'a göre ise harama yakındır. Bunu hanefi olan ve olmayan başka kaynaklar da ifade etmektedir. Molla Ali Kari diyor ki Ebu Hanife ve iki öğrencisi Muhammed ve Ebu Yusuf dediler ki bir kimsenin filancanın hakkı için veya peygamberlerinin ve rasullerinin hakkı için ya da Beytul haram ve meşaril haram hakkı için ve benzeri ifadelerle senden istiyorum demesi mekruhtur. Kim söylüyor bunu? Molla Ali'ül Kari Ebu Hanife ve iki öğrencisini kastederek onların böyle söylediğini naklediyor Ali Urqari Şerh Fakül Ekber bu onların en büyük gerçekten hanefi alimlerinden birisidir yani onun şerhine itibar ederler ve onların elinde mevcuttur orada da bu ifadeler geçmektedir İbn Ebil İz diyor ki Ebu Hanife ve iki öğrencisi dediler ki dua eden kimsenin filancanın hakkı için veya nebilerinin ve rasullerinin hakkı için ya da beytul haram ve meşaril haram hakkı için ve benzeri ifadelerle senden istiyorum demesi mekruhtur. Kim söylüyor bunu? İbn-i Ebil-İz. Allah ona rahmet etsin. Bunu e, İbn-i Ezin Hanefi şerif akidatü de söylüyor. Yani el akidatü tahaviyyeye yaptığı şerhte İbn-i Ebil-İz el hanefi bunu söylemektedir. İbn Abidin de peygamberlerinin hakkı için demeyi mekruh görmüştür sözünün arkasından Ebu Yusuf buna muhalefet etmemektedir. Notunu ilave etmektedir. Yani İbn Abidin bunu söyledi, söylüyor diyor ki peygamberlerin hakkı için demeyi mekruh görür. Kimler? Hanefi alimler ve Ebu Yusuf da buna muhalefet etmez. Aksine muvafakat eder o da bu inançta bu görüştedir der. İki öğrencisinin de Ebu Hanife ile aynı görüşte olduğunu Tenzu Daka'ik Dakaiq şerhinin -daka haşiyesinin sahibi Çelebi de Çelebi de İhyan Ulumu din şerhi sahibi Zebidi de muasırlarından Müfessir Hicazi ve Vehbe Zuhayli de nakletmektedir. Bu açıkça ortaya koymaktadır ki, Ebu Yusuf da filanın ve falanın hakkı için istemenin mekruh yani haram ve harama yakın olduğu konusunda Ebu Hanife ve Muhammedle aynı görüştedir. Ebu Hanife ve e, İmam Muhammedle aynı görüştedir Ebu Yusuf. Hoşafçı ise iddiası ve yaptığı nakille hem Ebu Yusuf'a hem de Reşit Rıza'ya iftira etmektedir. Yaptığımız makiller hem Ebü Yusuf'un hocasına muvafakat ettiği görüşünün hem de Reşit Rıza'nın yaptığı haklın doğru, hoşafçınınkinin ise ap açık bir yalan olduğunu gözler önüne sermektedir. Gerçekten bizzat kendi kaynak gösterdiği yerden vurulmaktadır Hoşafçı. Hem İmam Yusuf'a, İmam bu Yusuf'a büyük bir iftira atmakta, hem de e, Menar tefsirinin sahibi Reşit Rıza'ya da iftira atmakta ve gerçekten bunlar kendi görüşlerine göre tevil etme konusunda bu ümmete büyük bir zulüm etmektedirler. Hem kendileri sapmakta hem de saptırmaktadırlar. Allah Azza ve Celle'den onlara hidayet etmesini diliyoruz ve gerçekten onların ıslah olması için dua etmek, hidayetlerini dilemek gerekir. Allah bunları affetsin. Biz burada Pardon. Biz burada onların hem kendi nefislerine zulmettiklerini hem de hem de başkalarına zulmettiklerini hem de kaynaklara zulmettiklerini hem çağdaşlarına hem geçmiş selefimize zulmettiklerini gerçekten görebilmekteyiz. Burada Okuduğumuz bu reddiyenin bu bölümünde diyor ki okuyucuya mühim bir not ve diyor ki devamla kıymetli okuyucu veya biz burada dinleyici diyelim. Eğer bütün bu münakaşalar seni sıkıyor ve tereddütte bırakıyor hangisi hak hangisi batıl diye karar vermekte zorlanıyorsan delillerin münakaşasına geçmeden önce selamette ve emniyette kalmanın şu en basit yöntemini iyi dinle. Bir taraf zat ile tevessül yani Allah'ım filancanın hürmetine diyerek dua etmeye meşru yani yapılması caiz veya müstehab diyor, farz değil. Bir taraf Allah'ım zat ile tevessülü yani Allah'ım filancanın hürmetine diyerek dua etmeye meşru yani yapılması caiz veya müstehab diyor, farz değil yani demeye getiriyor. Diğer taraf ise böyle yapılması bid'at ve dalalettir. Yani sapıklıktır diyor. Eğer böyle yapmaz da, direkt olarak Allah'tan istersen, iki tarafa göre de bir risk ve günaha girmiş olmazsın. Yani senden böyle istenen böyle bir vecibe yoktur. Dolayısıyla bu konuda, yani hak tarafın nerede olduğunu göremeyen kimseye, böyle bir tavsiyede bulunmuş muhtedil olması için bir kimsenin. Yani sen dua ederken, Böyle bir tartışma var ortada ve sen bunun içinden çıkamıyorsun. Allah'ın demende veya sadece Allah'tan istemende herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Çünkü o bir tarafın yani bunu meşru sayanlar bile bunun caiz ve müstehap olduğunu söylüyorlar. Yani bunu farz görmemektedirler. Eğer böyle yaparsan bir tarafa göre bid'at ve dalalettesin. Eğer böyle yaparsan bir tarafa göre bidat ve dalalettesin. Yani o zaman eğer sen dersen ki falanın yüzü suyu hürmetine veya falanın hafırına falanın e, efendim varlığı için vesaire dersen o zaman selefilere göre bidat ve dalalettesin yani sapıklıktasın. Sence hangisi daha selametli yoldur? Bir taraf ölülerden medet istenebileceğini, bunun farz değil, caiz olduğunu söylüyor. Bir taraf ölülerden medet istenebileceğini, bunun farz değil, caiz olduğunu söylüyor. Diğer taraf ise, ölülerden medet istemenin şirk olduğunu söylüyor. Eğer ölüleri bırakıp sadece Allah'tan medet istersen, iki tarafa göre de bir günaha girmiş olmazsın. Eğer Allah ile beraber ölülerden medet istersen, bir tarafa göre şirk koşmuş ve İslam dininden çıkmış olursun. Sence hangisi daha emniyetli? Bir taraf sadece Allah'a dua edilsin sadece Allah'a yalvarılsın ve sadece ondan medet istensin diyor. Diğer taraf ise hayır. Allah'la beraber ölülere de yalvarılsın onlardan da medet istensin diyor. Eğer bunlardan birisi yanlışlık ve sapıklıksa sence hangisi sapıklığa daha yakın olabilir? Sadece Allah'tan medet istensin demek mi? Yoksa hayır. Sadece Allah'tan medet istenmesin demek mi? Sadece Allah'tan medet istensin demek mi? Yoksa hayır. Sadece Allah'tan medet istenmesin demek mi? Öyleyse eğer biliyorsanız söyleyiniz. Aynı Enam suresi 81'de olduğu gibi iki gruptan Hangisi güven ve emniyette olmaya daha layıktır? İnşallah biz bu son cümlelerimizle dersi de bitirmiş olduk. İnşallah en yakın zamanda dersin ikinci bölümüne geçeceğiz. Ee, burada da hoşafçının tutunmaya çalıştığı şüpheler ve bölümüdür bu ikinci bölüm. Gayri gayrimeşru tevessülü meşru olana kıyas etmeye çalışma çabasını göreceğiz hoşafçının ve bu, bu şekilde ders devam edecek. Ee, i̇nşallah faydalı olacaktır. Faydalı görünüyor zaten, faydalı olacaktır. Ee, burada biz sözlerimizi bitiriyoruz. Allah Azze ve Celle demin e, ilk derste yaptığım duayı tekrar söylüyorum. Allah Azze ve Celle bu çalışmayı akidesinde sapıklık olan, menhecinde sapıklık olan, Kur'an ve sünnetten yüz çeviren veya başkalarının yolunu, başkalarının sözünü Kur'an ve sünnetin üzerinde tutulan, tutanlara bir hidayet kaynağı olarak Allah Azze ve Celle bu çalışmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle bu çalışmayı Ahirette karşımıza salih amel olarak da çıkarsın. Ve vallahu alem Muhammed ve ali Muhammed. Subhanak bihamdik. Aşhedu la ilaha illa ve ve